Değerli Akre Efendim dinleyenleri, İslam Bilginleri ve İcatları programımızın yeni bir bölümüyle bir kez daha birlikteyiz. Sevgili dinleyenler, Yeni keşif ve icatlar, ilgilisi tarafından birçok defalar tekrar edilen, Bugünkü söylemde beyin fırtınaları sonucunda, Belki de önceleri deli saçması denilebilecek fikirlerle ortaya çıkar. Bugünkü modern ve hızlı yaşam ortamında, artık günlük hayatımıza dahi girmiş bulunan beyin fırtınası sırasında üretilen fikirler, mantıksız, sıra dışı, çılgınca ve görünüşte imkansız olabilirler. Burada temel kaide, kesinlikle eleştiri ve kritik olmamasıdır. Nasıl olur, budam olur yahu, hadi be sen de, çıldırdın mı türünden sözler, henüz yeni ortaya çıkmış veya çıkacak olan fikirleri hemen yok edebilir. Dahası başlangıçta aptalcaymış gibi görünen bir fikir, beyin fırtınası ekibinin diğer üyeleri üzerinde olumlu ve verimli düşünceler meydana getirebilir. Beyin fırtınasının temel prensibi şunlardır değerli dinleyenler. Bir problemi çözmekle görevlendirilen kişi veya grup üyeleri, mümkün olduğu kadar çok fikir üretirler. Bu fikirlerle herhangi bir işi en karlı ve en verimli olarak nasıl yapılabileceği, bir ihtiyacı gidermek için ne gibi bir yol takip edileceği veya nasıl bir ortam hazırlanabileceği yahutta bir şirketin yıl sonunda elde edeceği karı en verimli bir şekilde nasıl kullanacağının belirlenmesi gibi konuları ihtiva edebilmekte. İnsanlığın başlangıcından bugüne, insanların kullanmakta oldukları her türlü eşya ve malzeme, adı ne olursa olsun, bu tür düşüncelerle, olur mu acaba diyerek hayal kurmakla icat edilmişlerdir. 1943 yılında Amerikalı Edwin Land, ailesiyle yaptığı bir gezinti sırasında, hiç ummadığı veya düşünmediği, yaşamını değiştirecek bir gelişme olur. Edwin Land ailesiyle bir sahilde dolaşırlarken o zamanlar 3 yaşındaki kızının fotoğraflarını çeker. Kızı sabırsızlıkla baba niçin çektiğin resmi hemen şimdi göremiyorum diye resimleri görmek için sabırsızlanır ve neden hemen göremediğini sorar. Bu soru Land'in kafasında çekilen fotoğrafların hemen basılıp görülmesini sağlayacak bir teknolojinin geliştirilmesi için bir ışık yakar ve babayı düşünüp araştırmaya sevk eder. Sonucunda da ona ün kazandıran, bugünkü adıyla polaroid makineyi geliştirerek icadını gerçekleştirir. Burada küçük kız sorusuyla o güne kadar düşünülmemiş veya hayata geçirilmemiş bir olay için babasına ilham kaynağı olmuş olur. Ünlü mucit Albert Einstein'ın, Ortaya atılan yeni fikirlerde bir ilginçlik, bir parça saçmalık yoksa, bu fikirde umut yok demektir sözü, yeni icatların ne şekilde ortaya çıktığı konusunda bir fikir verir bizlere. Beynimizin sağ tarafı, zihindeki resimlerle veya hikayelerle ilgilenmekten ve çapraz bağıntılar kurmaktan hoşlanır. Beyin fırtınaları çalışmaları sağ beyni uyarır. Yapılan çalışmalar çocukların, bilhassa 2-7 yaş arası çocukların, okul öncesi dönemde okul dönemine göre beyinlerinin sağ tarafını 9 kat daha fazla kullandıklarını ortaya koymuştur. Yani çocuklar yeni, mucitçe fikirleri daha fazla üretirler. Bugün çoğumuz bütün ilimlerin kaynağının batı olduğu inancı içindeyiz. Bu yüzden yurdumuz insanları arasında, batıda bilim ve teknoloji sahasında meydana gelen her gelişme karşısında yeis ve umutsuzluğa düşenlere rastlanmaktadır. Bu hal, kendi öz varlığımızı ve benliğimizi bizzat geliştirerek kendi başımıza bir şeyler yapma, bir şeyler gerçekleştirme çabalarımızı köreltmekte, her şeyi batıdan bekleyen taklitçi ve kopyacı bir ruh yapısına yol açar. Bu sebepten kendi öz bilim tarihimizin altın sayfalardan bize intikal eden gurur ve gayret potansiyelinin varlığından habersiz olmak aslında bize hiç de yakışacak bir şey değildir. Tersine bu her türlü gayret ve başarının çekirdeğini oluşturan itici ve ateşleyici manevi bir kuvvet kaynağını meydana getirir. Medeniyetler yarışında bu kaynağın varlığını bilerek mücadele edecek olan gençlerimizin başarıları, bunlardan habersiz olarak bir eziklik içinde mücadele vermekten çok üstün olacaktır. Yüzyıllar önce Bağdat'ta, Kurtuba'da ve İslam'ın olduğu diğer diyarlarda kurulan eğitim ocaklarında, dini ve fenli her türlü ilim meraklılarına verilerek onların halka hizmetinin, Hakk'a hizmet olduğu bilinciyle yetişmelerini ve muhtelif icraatlara imza atmalarını sağlamıştı. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin kurduğu Sahni Seman medreselerinde fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi, mantık, felsefe, edebiyat gibi fen ve sosyal bilimler birlikte öğretiliyor, her konuda mucit ve kaşifler yetiştiriliyordu. Havan topunu ilk icat eden Fatih Sultan Mehmed Han Hazretlerinin bizzat kendisidir. Barutu ateşli silahlarda ilk kullanan Osmanlılardı. Rokette ilk uçan insan, Lagari Hasan Çelebi isimli bir Müslümandı. Mimar Sinan, konusunda hala aşılamamış ve asırlardır ayakta duran eserlerindeki inceliğe ve ustalığa bütün teknolojik ilerlemelere rağmen hala ulaşılamamıştır. Dünyanın yuvarlaklığının ilk tespitiyle çevresinin uzunluğunun tespitini yapan büyük mucidimiz Biruni'dir. İlk robotu yaparak otomasyon sistemlerinin mucidliğini yapan İsmail Ebul İz el-Cezeri hala bütün dünyanın takdirini toplamaktadır. Süleymaniye Kütüphanesi halen dünyanın en çok el yazması ilmi eser bulunduran kütüphanesidir. Evet efendim. Şimdi dilerseniz güzel bir eserin ardından programımızın hızını artırarak devam edelim. Gelin gidelim efendim Allah yoluna Feryade dönelim efendim Allah yoluna Gel düzün efendi Allah yardım ik buluşma Allah yordu Yunus'un sözü kül olmuş sözü Yunus Sözü efendim kıyam bu sözü kanalar gözü efendim Allah yoluna kanalar gözü efendim Allah yoluna burası Akra Efem Akra Akra Akra, Akra Efem tüm sesler onda güzel. Allah'ınızdan, gönlünüze giden yok. Akra, akra, akra, Değerli dinleyenler, Müslüman ilim adamlarımız ve onların ilimlerinde ilerlemelerini anlatan batılı bilim adamlarından birkaç örnek vermek gerekirse, ilk olarak Profesör Gotiye'yi dinleyelim. Rönesans'ın ilk kekeme anları öyle bir devreye rastladı ki, Avrupa, İslam medeniyetine bitkin bir hürmetle bakmaktaydı. Taklidi imkansız bir örnek karşısında cesaretini kaybeden batının kolları sarkıyordu. Yalnız cebiri değil, diğer matematik ilimlerini de Avrupa Kültür Dairesi, Müslümanlardan almış olduğu gibi, bugünkü batı matematiği gerçekten İslam matematiğinden başka bir şey değildir. Bugün bütün dünyanın kullandığı onlu sayı sistemi ve onun sıfırdan dokuza kadar olan rakamları bilim literatüründe Arap rakamları olarak geçer. Bu Arap rakamlarını işleyip Batı'ya takdim edenlerse İslam bilginleriydi. Şimdi ünlü Fransız tarihçi yazar İmanuel Berli dinleyelim. Arap rakamlarıyla Batı'nın bilmediği ve İslamiyet'ten öğrendiği cebir ilmi İslam kültürünün ihtişamını göstermeye yetiyordu. Fransız fizikçisi Pierre Curin, Endülüs İslam medeniyetinin bilime yaptığı katkılar hususundaki bir değerlendirmesinde şöyle diyor. Endülüsten bize 24 kitap kaldı. Bu sayede uzaya gittik. Eğer İslam kütüphanelerini yakıp yıkmasaydık, şimdi galaksilerde şehirler kurup yaşıyor olacaktık. Tanınmış daha yüzlerce batılı bilim adamının literatüründe Müslüman ilim adamlarını hayranlıkla tasvir ettikleri daha binlerce yazı ve görüşler mevcut. İslam dünyasında ilimlerin en parlak dönemi milattan sonra 750-1100 yılları arasında olmuştu. Bu çağ için bu yüzyılın başının meşhur ilim tarihçisi George Sarton, ilim tarihi isimli beş ciltlik eserinde ilimlerin gelişiminin önemli noktalarına ırkları Türk, Acem veya Arap olsa da müşterek noktaları İslam olan birer ilim adamını yerleştirmişti. 350 yıllık bu parlak çağ çoğu kere dünya ilim tarihinde İslam çağı olarak anılmakta. Bugün ay üzerinde bulunan kraterlerden iki tanesine bilim adamlarımızdan ikisinin ismi olan Fergani ve Nasuriddin adları verilebilmekte değerli dinleyenler. Orta çağda Orta Doğu bilim adamları bilindiği gibi 8 ve 12. yüzyılları arasında Müslüman, Arap, Türk ve İranlılardan meydana gelir. İlmi gelişmeler, İslam kültürünün teşvikleriyle dolu bir atmosfer içinde, Müslümanlar tarafından geliştirilmiş olduğu için, bütün ortaçağ bilmini inceleyen araştırmalarda, İslamiyet ve Müslüman kelime ve kavramları çok sık olarak geçer. Değerli dinleyenler, insan hayatında birçok sınırlar vardır ve bu sınırların ötesine geçmek ürkütücü bulunur. Hayatımızda fiziki sınırlar olduğu gibi zihni sınırlar da var. Zihni sınırlamalar beyin fırtınası oluşturacak şekilde düşünmemize izin vermezler, değişimi engellerler. Bu daha önce de denenmedi, çünkü güçsüzüm, izin vermezler, yapamam, ne derler, bu kadar da olur mu gibi ifadeleri zihni sınırlamalara örnek olarak verebiliriz. Zihni kalıplar aşıldığı an kapılar açılır ve yepyeni ufuklar bizi bekler. Analitik ve kritik düşünme yöntemleriyle beyin fırtınası oluşup, sınırları ve kalıpları Allah'ın rızası dahilinde insanlığın faydasına olacak şeyler bulmak yolunda aşmaya bakmalıyız. Sınırlarımızı zorlayalım, düşünelim, derin tefekkürlere dalalım. Muhteşem birer makine olan hücrelerimizi, sütün dışkıyla kan arasında nasıl oluştuğunu, uzayın sonsuz büyüklüğünü, kuşları, denizleri, rüzgarları. Beynimizde fırtınalar oluşturalım. Neticede yenilikler, keşfedilenler sizin olsun. Günümüzde eğitim, sağlık, ekonomi, politika, savunma stratejileri ve çevre gibi hayatın her alanında yeni yaklaşımlara, orijinal fikirlere ihtiyaç var muhakkak. Bu da bol bol beyin fırtınası yapan, tefekkür eden, genç ve dinamik insanlarla olabilir. Bunun bir yolu da çok alternatifli beyin fırtınalı düşünme birimlerinin modern ismiyle think tanklerin her bir müessese ve şirket için kurulup ayakta kalmasını ve işletilmesini sağlamaktan geçer. Batı'da ileriye dönük projeler geliştiren, Türkçe'ye tam tercümesi düşünce tankı olan think tank kuruluşları ise ülkemizde yok denecek kadar azdır think tank birimlerini düşüncenin argeleri olarak kabul edebiliriz. Hedef çok düşünmek ve mümkün olduğunca çok düşünce üretmektir. Bir bakıma think tankler düşüncesizliğe karşı bir isyandır. Türkiye'de think tank kuruluşları açısından el atılmayı bekleyen birçok bakir saha maalesef öylece bekliyor. Değerli dinleyenler, Şimdi de son asrın mucitleri olarak isim yapmış bazı batılı ilim adamlarının icatlarını meydana getirirken takip ettikleri yollar ve değişik uygulamaları konusunda bir miktar bilgi edinelim. Leonardo da Vinci problemin şekli hakkında bilgi edinmeye onu farklı birçok şekilde yeniden nasıl yapılandıracağını düşünmekle başlayacağına inanırdı. Ayrıca o probleme ilk baktığı yolun çok ön yargılı olduğuna ve problemin kendi kendini yapılandırdığını ve yeni bir şekil aldığını düşünürdü. Einstein problem üzerine düşünürken mümkün olduğu kadar çok çeşitli yolla konuyu formüle etmeyi çok önemli bulurdu. O çözümleri kafasında canlandırır, kelime ve rakamların düşünme aşamasında o kadar da önemli rol oynamadığına inanırdı. Thomas Edison'un 1903 patenti vardı. O üretkenliği kendine ve asistanlarına düşünce kotası vererek garantiledi. Kaliforniya Üniversitesi'nden Dean Keat, tarihten bugüne 2036 bilim adamı arasından yaptığı araştırmada en çok saygı gören bilim adamlarının iyi işleri kadar başarısız işlerde yapmış olduğunu buldu. Onlar mükemmele ulaşmak için başarısız olmaktan veya vasat üretimden korkmamışlardı. Mocidler her zaman alışılmamış kombinasyonlar yapmış, ne kadar uygunsuz ve alışılmamış olduğunu önemsemeksizin fikirleri, şekilleri ve düşünceleri farklı kombinasyonlarda tekrar tekrar birleştirmişlerdi. Modern genetik bilim temellerini oluşturan katılım kanunları, matematiği ve biyolojiyi birlikte kullanan Avusturyalı rahip Gregor Mendel tarafından bulundu. Birbirine benzemeyen nesneler arasında ilişkiler kurdular. Da Vinci, çanın sesi ve taşın durgun suda yarattığı dalgayı ilişkilendirmeye çalıştı. Bu ona, sesin dalga şeklinde hareket ettiği fikrini verdi. Samuel Morse, uzun yol arabalarının yolculukları sırasında, atların değişimi için kurulan ara istasyonları izlerken, telgraf sinyali için aynı anlamda olan ara istasyonları, Röle istasyonunu keşfetti. Zıtlıkları düşündüler. Ve fizikçi Niels Bohr, zıtlıklar bir arada tutulursa, düşüncenin askıya alınabileceğine ve aklın yeni bir seviyeye yükselebileceğine inanırdı. Işığı hem parçacık hem de dalga olarak düşünebilme yeteneği, onun tamamlayıcı prensipleri bulmasını sağladı. Düşünceyi, mantığı askıya almak, aklın yeni bir form meydana getirmesine izin verebilir. Mecazi düşündüler. Aristo, mecazın bir dahilik işareti olduğunu düşünürdü. O, varlığın iki ayrı özelliği arasında benzerliği fark edebilen ve bunları birbirine ilişkilendirebilen kişinin özel yetenekleri olan bir insan olduğuna inanırdı. Kendilerini şanslı olarak düşünürlerdi ve o şekilde hazırlanırlardı. Ne zaman bir şey yapmaya teşebbüs etseler ve başaramasalar, başka bir şeyler yapmanın eşiğine geldiklerini düşünürler, ve bu şekilde de başarısızlıkları verimli hale getirebilirlerdi. Çünkü onlar, vardıkları sonucun sadece verimsiz bir sonuç olduğuna odaklanmazlardı. Onun yerine başka sonuçlara ulaşmak için yaptıkları işlemi, bileşenleri ve onları nasıl değiştireceğini, neden başarısız oldum diye incelerlerdi. Sultan görün gözümün gördüğün söylerim size gözümün gördüğün söylerim size bir yeşil sancaklı sultan göründü. ci sunduk sultan Şöyle yürüdü Sancağı açtı Şöyle yürüdü dönürü arşı bırı bırı bir yeşil sancak bir yaşlı sancağı sultan göründü bir yaşlı Değerli dinleyenler, yaklaşık 1200 yıl önceleriydi. Zamanın en büyük üniversitelerinden olan Harran Üniversitesi baş müderrisi, yani rektörü, bütün heybetiyle zihinlerde şimşekler çakan, herkesi hayrete bırakan, gerçek mahiyeti ancak asırlar sonra anlaşılabilecek buluşunu açıklıyordu. Maddenin en küçük parçası olan güzelâ yetecezzâda yani atomda yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddia ettiği gibi onun parçalanamayacağı söylenemez. Parçalanabilir ve parçalanınca da öylesine bir güç meydana gelir ki bağdat'ın altını üstüne getirebilir. Bu Allah'ın nişanıdır. Öğrencileri dehşete düşüren bu fikrin sahibi Cabir bin Hayyan'dan başkası değildi. O, ilme yaptığı hizmetler sayesinde başlar üstünde tutulacak, keşif ve buluşları kendisinden sonra gelen bilginlerce takdirle karşılanacak, övgüyle anılacaktı. İşte bugünkü programımızda, Cabir bin Hayyan isimli bu ünlü mucidimizi anlatmaya çalışacağız efendim. Modern kimyanın kurucusu, meşhur İslam âlimi, tebe-i tabiindendi. Bazen el-Harrani ve el-Sufi olarak adlandırılır. Bir ilaççının, bir attarın oğluydu. Batıda Geber adıyla tanınır. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemekle beraber, 721-805 tarihleri arasında yaşayan mucidimiz, Horasan'ın başkenti olan Tus'ta doğdu. Küçük yaştayken ailesiyle birlikte Kufe şehrine gelip yerleşti. Emevi veliahtı Halid bin Yezid ve peygamber efendimizin torunu tasavvuf filmlerinin müteassası, altın silsilede beşinci sırada İmam Cafer-i Sadık'tan dersler alarak hizmetinde bulundu. Temel din ilimlerini ve tıp dahil bütün fen ilimlerini öğrendi. Abbasi halifesi Harun Reşid'in sarayında yaşarken vezir Yahya bin Halit el-Bermeki'den himaye gördü. Kısa zamanda öylesine seçkin bir bilgi ve mevkiye ulaştı ki önce Harran Üniversitesi fizik kimya profesörlüğüne daha sonra da Reisül Müderris'in bugünkü ismiyle rektörlük makamına getirildi. Bu arada halifenin özel doktorluğunu da yaptı. Daha sonra halife memun zamanında İstanbul'dan birçok kitap getirterek Arapçaya tercüme edilmesini sağladı. Himaye gördüğü bermekilerin bir savaşta yenilmesi üzerine ömrünün sonlarına doğru küfeye çekildi ve ölümüne kadar orada kaldı. Ortaçağ kimyasının en büyük ismi olan mucidimiz modern kimyanın babası sayılır değerli dinleyenler. Tabiri caizse kimyanın hipokratıdır. Kendinden sonra gelen mucitlerimizden Razi ve i̇bn Sina gibi İslam bilginleri ondan söz ederlerken, üstadlar üstadı derler. Fransız doğu bilimcisi Carnado onu dünyanın gelmiş geçmiş 12 dahisi arasında sayar. Batıda modern kimyanın korucusu olarak kabul edilen Lavoisier'in Kimya ilmine giriş adlı eserinde yaptığının sadece öteki bilgileri açıklamak, kimyevi maddeleri isimlendirip yeni bir sisteme koymaktan ibaret olduğu düşünülürse, Cavire kimyanın kurucusu unvanının verilişi gayet yerinde olur. Bu unvanı hak etmiş dedirtebilecek 2000 civarında küçüklü büyüklü yazılı eserleri bizlere bıraktığı bilinen Cabir bin Hayyan'ın kimya başta olmak üzere tıp, fizik, astronomi ve felsefe alanlarında birçok hizmetleri oldu. Bunların içinde hiç şüphe yok ki en önemlisi atom bombasıyla ilgili tespitiydi. Atomla uğraşan Avrupalı bilginlerden bin sene kadar önce atomla ilgilenmiş, tarifini yapmış ve parçalanabilerek Bağdat'ın altını üstüne getirebilecek çok büyük bir enerji elde edilebileceğini söylemişti. Zamanın Yunanlı bilginleri maddenin en küçük parçasına bölünemez manasına gelen atom demişlerdi. İslam alimleri ise, bu kelimeyi zamanın ilim dili olan, Arapçaya çevirirken, cüz la yetecezza tabirini kullandılar. İşte tam bu ortamda mucidimiz Câbir, Yunanlıların atom bölünemez tezine karşı çıkmış ve bölünerek nasıl bir enerji ortaya çıkarılabileceğini anlatmıştı. Câbir bin Hayyan'a göre, kimyager, tabiatta uzun sürede meydana gelen şeyi kısa zamanda yapabilen kişidir. Bilgin, bir şeyden bir başka şey yapabilmelidir. İşte bu düstur doğrultusunda sadece teorisyenlikle kalmayıp çeşitli pratik çalışmalar, muhtelif uygulama ve deneyler yaparak uğraştığı ilimler konusunda birçok ilke imza atmıştı. Bazı yerlerde simyacı olarak da bilinmesine rağmen bir simyacı olarak ciddi anlamda soy metallerin hazırlanmasının peşine düşmemişti. Bunun yerine çabalarını temel kimya metotlarının gelişimine ve bunların kendi içlerindeki kimyasal reaksiyonların işleyişini incelemeye adamış ve böylece kimyanın simya efsanelerinden ayrı bir bilim olarak yavaş yavaş gelişmesine yardım etmişti. Kimyasal reaksiyonlarda çeşitli maddelerden belirli miktarlarda bulunduğunu vurgulamıştı ve bu yüzden sabit oranlar kanununun yolunu açmıştı. Cabir'in başlıca uygulamalı başarısı ilk defa onun anbikinde bugünkü ismiyle inbiğinde hazırlanmış olan mineral ve diğer asitlerin keşfi oldu. Simyanın temel duasına yeni bileşimlerin hazırlanması ve kimyasal metotların büyük ölçüde gelişimi dahil birkaç katkıdan başka aynı zamanda çok sayıda uygulamalı kimya yöntemini de geliştirdi. Böylece uygulamalı bilimler alanında bir öncü oldu. Bu alandaki başarıları, çeşitli metallerin hazırlanması, çeliğin gelişimi, kumaşın boyanması ve derinin tabaklanması, su geçirmez kumaşın verniklenmesi, cam yapımında magnezyum dioksitin kullanımı, paslanmanın önlenmesi, altınla süsleme, boyaların, yağların tanımlanması ve benzerlerini içermekteydi. Bu pratik çabaların yapılması sürecinde altını çözerek altın suyunu bulmuştu. Damıtma işlemini sistematik ve kolay bir hale getiren İmbik, onun buluşuydu. Cabir, eserlerinde deneyselliğe ve doğruluğa büyük bir önem vermekteydi değerli dinleyenler. denir yaza gülbül Akra Efem, Akra, Akra, akra Efem, tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan, gönlünüze giden yok. Akra, Akra, Akra. Re ve icatları programımızdaki birlikleriimiz devam ediyor. İslam dünyasının hiçbir kimya kitabında ilk çağ eserleri hakkında Cavir'in yazıları kadar geniş bir bilgiye rastlanmadığı ve böyle ansiklopedik bir bilgi içermediği kabul görmüştür. Kitaplarında takip ettiği metot tamamen gözlem ve deneylere dayanmakta olup bu hususta fikrini şöyle açıklar. Bilinmelidir ki biz kitaplarımızda sadece gözlemlerimizle elde ettiklerimizin özünü veriyoruz. Duyduklarımızı ve bize söylenenleri değil. Okuduklarımızdan ve denediklerimizden ancak doğru olanlar aktarıyoruz. Yanlış olanları ise atıyoruz. Cabir'in en bariz vasfının deneyciliği olması, ona dünyada ilk kimya laboratuvarını kuran bilgin unvanını da beraberinde getirmişti. Özel laboratuvarında bir sürü deney yaptı kullanmış olduğu laboratuvar ölümünden 200 yıl sonra Kufe'de bir caddenin yeni baştan açılma çalışması sırasında ortaya çıkarıldı. Cabir bin Hayyan'ın kimyada önemli keşif ve buluşları var. Onlardan 12 asır önce kimyanın iki temel prensibini ilmi bir biçimde şöyle ortaya koymuştu. Kalsinasyon, redüksiyon Deneylerinde buharlaşma, sublimasyon, eritme ve kristalleştirme için kullanılan metotlarda düzeltmeler yaparak bu metotları geliştirdi. Ham, sülfürik asit ve nitrik asitlerin nasıl elde edileceğini kesin bir dille bildirdi. Cabir'in kimyadaki hizmetleri günümüz ilim adamları tarafından şöyle sıralanmakta değerli dinleyenler. Buharlaştırma, sözme, tasfiye etme, eritme, damıtma... Billurlaştırma usullerini bulmak, bunlarla ilgili bilimsel teknikleri mükemmelleştirmek ve aynı amaçla birkaç ensurmanı geliştirmek. Birçok kimyevi cevherin, mesela zincifre, arsenik oksidi ve diğerlerinin nasıl hazırlanacağını açıklamak. Saf kibrit tuzları, şap, alkali, nişadır tozu, güherçile elde etmek, kükürt ve alkali ısıtarak kükürt sütü yapmak. Kurşun asetat, tamamen saf civa oksit ve süblime elde etmek, ham sülfirik ve nitrik asitler ve bunların karışımını hazırlamak. Doktor Sigrid Honke bu hususta. Madenlerin o zamana kadar bilinen basit eritilme metotları yerine, Cabir'in bizzat ürettiği nitrik asit ve altın eritme metotlarını geliştirmesi, sonradan gelen kimyagerlerin sayısız terkipleri, bu arada civa oksit, zincifre, arsenik, amonyak, gümüş nitrat, şap, gözyaşı, kireçli potas, sud kostik mahlulu, yakıcı potasla birçok değerli maddeleri elde edip üretebilmelerini sağladı, demiştir. Değerli dinleyenler, Mucidimiz Cabir bin Hayyan, fizikle bilhassa fiziğin optik dalıyla ilgili çalışmalar yapmış, optik kanunlarını keşfetmiş, mercekler teorisini ortaya koymuş, iç bükey aynalar vasıtasıyla, güneş ışınlarını bir yere toplayıp, uzak mesafelerden ağaç dallarını tutuşturmuş, veya bir kaptaki suyu kaynatmıştı. Hatta halife memnun’un, Cabir isterse sarayımızı içindekilerle birlikte yakabilir şeklinde yapılan ihbarlardan dolayı ona böyle şeylerle uğraşmamasını tembih ettiği rivayet edilir. Kimya ve fiziğin dışında Yunan ve Hint matematiğini incelerken onların problemlerini geometrik şekillerle ifade ettiklerini ve ciddi manada cebir bilmediklerini fark etti. İlk defa olarak bir kısım büyüklükleri geometrik şekillerle belirtme yerine harflerle gösterdi. Bir eşitliğin iki tarafına aynı miktar ilave edilirse, çıkartılırsa veya bölünürse bu eşitlik katiyen bozulmaz. Teoremi ona aittir. Eserlerinde birinci, ikinci ve üçüncü derece denklemlerin çözümlerine yer verdi. Kare kök, küp kök almayı gösterdi. Ay doğdu üzerimize Veda tepelerinden Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden Sen güneşsin Sen aysın Sen nur üstüne nursun sen Süreyya ışığısın, Ey Sevgili Ey Resul Ay doğdu Üzerimize Veda Tepelerinden Şükür Gerek İtimizlere Allah'a وضع البدر علينا من فديات الوداع وجف الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله ولا محمد صلى الله عليه وسلم Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin, sen bu şehre şeref verdin, ey sevgili hoş geldin. Ey Resul sana söz verdik, doğruluktan ayrılmayız. Sen, ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz. Ey bizden seçilen elçi, yüce davetle geldin. Sen bu. Bu şehre şeref verdin, ey sevgili hoş geldin. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli dinleyenler, ünlü İslam mucidi ve bilgini, Cabir bin Hayyan'ın Süleymaniye ve Ayasofya kütüphanelerinde nüshaları bulunan en önemli eserlerinden bazıları şunlardır. Kitab-ül Ahcar Taşlarla ilgilidir ve dört cilttir. Kitab-ı Mükteseb Fi sına Altın yapmak için bilgi kitabı. Cabir atom bombası ile ilgili teorisinden bu kitabında söz ediyor. El Halis, El Kamer, bir diğer ismi de Kitabul Fıtta olan bu eser gümüş hakkındadır. Eş Şems, bir diğer ismi de Kitabul Zeheb olan bu eser altın hakkındadır. Hava sul iksir. Cabir'in kimyadan bahseden en önemli kitabı budur. Kitabul Kimya Kitabül Saben Kitabül Kimya ve Kitabül Saben dahil olmak üzere kimya üzerine kitapları Latinceye ve çeşitli Avrupa dillerine tercüme edildi. Bu tercümeler Avrupa'da yüzyıllarca popüler kalarak ve modern kimyanın oluşumunu etkiledi. Cabir tarafından alkali gibi bugün çeşitli Avrupa dillerinde bulunan ve bilimsel kelime dağarcığının bir parçası olmuş birkaç teknik terim bulunmuştu. Diğer pek çok eseri, Arapça olarak korunup, halen açımlanmamış ve yayınlanmamışken, kitaplarının sadece birkaçı yayına hazırlanmış ve yayınlanmıştı. Onun eserlerinin gerçek değeri yalnızca bütün kitapları yayına hazırlanıp, yayınlandığında anlaşılacaktır. Değerli dinleyenler, mucidimizin bundan 1200 yıl önce bahsettiği atomla ilgili olarak ne söylenebilir denilirse, Hava, su, dağlar, hayvanlar, bitkiler, vücudumuz, oturduğumuz koltuk, kısacası en ağırından en hafifine kadar gördüğümüz, dokunduğumuz, hissettiğimiz her şey atomlardan meydana gelmiştir. Elimizde tuttuğumuz herhangi bir kitabın veya derginin her bir sayfası milyarlarca atomdan oluşur. Atomlar öyle küçük parçacıklardır ki, en güçlü mikroskoplarla dahi bir tanesini görmek mümkün değildir. Bir atomun çapı ancak milimetrenin milyonda biri kadardır. Bu küçüklüğü bir insanın gözünde canlandırması pek mümkün değildir. O yüzden bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Elinizde bir anahtar olduğunu düşünün. Kuşkusuz bu anahtarın içindeki atomları görebilmeniz mümkün değil. Atomları mutlaka görmek istiyorum diyorsanız, elinizdeki anahtarı dünyanın boyutlarına getirmeniz gerekecek. Elinizdeki anahtar dünya boyutunda büyürse, işte o zaman anahtarın içindeki her bir atom bir kiraz büyüklüğüne ulaşır ve siz de onları görebilirsiniz. Kısaca gözle göremeyeceğimiz kadar küçük bir atomun içinde birbiriyle etkileşim halinde iki büyük kuvvet bulunur. Bu kuvvetlerin değerleri öylesine hassastır ki, birinin biraz daha az veya biraz daha fazla olması atomdaki tüm dengeleri alt üst eder. Dolayısıyla atomun yapısı bozulur, parçalanır ve maddeyi oluşturamaz. Atomun boyutlarını ve evrendeki atom sayısına dikkate aldığımızda, ortada muazzam bir denge ve tasarım olduğunu görmemek mümkün değil değerli dinleyenler. Öyle ki, evrendeki temel kuvvetlerin çok özel bir biçimde, büyük bir ilimle ve kudretle yaratıldığı kesindir. Bütün bunlar, Allah'ın varlığının ve yaratılışının açık delilleridir. Her şeyin yaratıcısı, sonsuz güç ve ilim sahibi olan Allah, evrendeki bütün dengeler gibi, atomun içinde de çok hassas dengeler kurmuş ve bu sayede atom, ihtişamlı düzeniyle varlığını sürdürüyor. Allah'ın yarattığı bu denge bilim adamları tarafından yıllar boyunca araştırılarak çözülmeye çalışılmış ve sonunda gözlenen olaylara çeşitli isimler takılarak sözde açıklanmış sayılmıştır. Elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütlesel çekim kuvveti gibi. Ancak kimse neden sorusu üzerinde düşünmüyor. Örneğin neden aynı protonların eşit yüke sahip olduklarından bazen birbirlerini ittikleri, bazen de eşit yüke sahip oldukları halde birbirlerini kuvvetle çektikleri bilim dünyasında cılız hayret ifadeleriyle geçiştirilmiştir. Aslında bu durum fizik kanunları içinde mantıksal bir anlaşmazlık oluşturur. Çünkü eşit yükler birbirlerini iterler, evrensel bir fizik kuralıdır. Peki o halde neden bu durum çekirdekte tersine işlemekte ve neden eşit yüklü protonlar birbirlerinden şiddetle uzaklaşmaları gerekirken muazzam bir güçle birbirlerini çekip kenetlenmekteler? Çevrede protonun böyle farklı davranmasını gerektirecek başka fiziksel etkenler de yoktu. Demek ki bu kuvvetler protonun kendisinden kaynaklanmıyor. Ortada tek bir kuvvet var. O da bütün güç ve kudret kendisinde bulunan Allah'a ait kuvvet. Allah dilediği anda, dilediği noktada, dilediği kadar kudretini tecelli ettirir. Değişik zamanlarda, değişik durumlarda Allah'ın kuvveti değişik biçimlerde yansır sevgili dinleyenler. Değerli dostlar, şimdi meallerini okuyacağımız ayeti kerimelerden de anlaşılacağı gibi en küçük atomundan uçsuz bucaksız galaksilerine kadar bütün kainat ancak Allah'ın dilemesi ve her an ayakta tutmasıyla varlığını sürdürüyor. Talak Suresi 3. ayeti kerimi. Allah her şey için bir ölçü, bir sınır koymuştur. Furkan Suresi 2. ayeti kerime. O her şeyi yaratmış, özelliklerini, miktarını ve mukadderatını bir ölçüye göre takdir etmiştir. Rad Suresi 8 ve 9. ayeti kerimeler. Onun yanında her şey bir ölçüye göredir. O görünmeyeni de, görüneni de bilendir. O çok büyük, çok yücedir. Hicr Suresi 19. ayeti kerimi. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Orada sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Rahman Suresi 7. ayeti kerimi. Bak gör semayı onu o yükseltti ve her şeyde ölçü ve dengeyi koydu. Rahman Suresi 5. ayeti kerime. Güneş de ay da hesab ile cereyan etmektedir. Nisa Suresi 86. ayeti kerime. Allah her şeyin hesabını yapandır. Değerli dostlar, bugünkü İslam Bilginleri ve icatları programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. İslam bilginleri ve icatları. 1029 yılında Toledo'da yapılmış bir usturlap, 1048'de yapılmış mekanik güneş ve ay takvimi.